Hanım iki kez düşük yaptıktan sonra oğlu Osman Emre dünyaya gelmiş. İki yıl sonra da kızı Derya doğmuş. Çocuklarının yaşlarının yakın olması Deniz Hanım'ı biraz zorlamış. Osman Emre 5, Derya 3 yaşına geldiğinde Deniz Hanım'ın bazı tutunma davranışları tüm aile bireylerinde gerginlik, stres ve suçluluk oluşturmaya başlamış. Çocuklar evde misafir yokken cep telefonu, tablet gibi cihazlarla oynamalarına izin verilirken eve yabancı biri geldiğinde bunlar yasaklanıyormuş. Deniz Hanım kendisini iyi hissettiğinde çocuklara karşı daha hoşgörülü, daha anlayışlı davranırken yorgun olduğunda ve başı ardığında çocukları duygusal ve bazen de fiziksel olarak hırpalarmış. Özellikle Osman Emre annesinin kendisine ne zaman kızacağını, ne zaman iyi davranacağını ve ne zaman ceza vereceğini kestiremezmiş. Bazen de annesinin kendisini sevip sevmediğini tam olarak anlayamazmış. Evde yabancı biri varken salonda oyuncakları dağıtan Osman Emre'ye annesi aa ne kadar ayıp bak burası dağılmış hadi hemen topla oyuncaklarını odana götür derken Evde kimse olmadığında oyuncakların salonda olmasını önemsemezmiş. Osman Emre geç saatte hala uyumamışsa annesi bazen kızmaz, bazen de uyumadın mı sen hala diyerek oğlunu yaka paça yatağına götürülmüş. Oğlunun bazen gazlı içecekler içmesine karışmaz, bazen de aşırı tepki gösterir, saçma sapan şeyler içme diyerek eline vurulmuş. Evet bakalım uzmanımız bugün tutarsız ve dengesiz ebeveyn tutumlarına dair bizlere neler söyleyecek. Adım adım insan başlıyor. Merhabalar efendim bizler yine geldik şükür kavuşturana adım adım insanla yepyeni bir konu ve çok kıymetli konuğumuzla birlikte tutarsız ebeveyn tutumlarını konuşacağız. efendim Programın girişinde duyduğunuz üzere bir öykümüz var onu da değerlendireceğiz. Sanki bizden gibi değil mi öyküyü dinlediğimizde anneler babalar? Bazen dengesiz davranabiliyorlar çocuklarına. Bir şeye çok kızarken aynı şeye başka gün hiç tepki vermeyebiliyorlar. Bu çok fazla keskinse bu tutum çocukta çok ciddi travmalara ya da bazı Kimlik, kişilik, davranış problemlerine neden olabiliyor? Bunları konuşacağız bugün. Genişçe ben anlatmak istedim konumuzun ne olduğunu. Ve sizler ekran başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Şurada gördüğünüz adım adım insan Instagram hesabından bizlere sorularınızı yazın efendim. Konumuzu gayet açık bir şekilde açıkladıktan sonra hemen konuma dönmek istiyorum. Psikologumuz Cihat Kayı hocamız buradalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasınsınız? İzlerdeyiz. Hayırlı Ramazanlar da de. Evet. Ee, ve bu Ramazan gününde o dinginliği biz devam ettirelim istiyoruz. Biraz öz eleştiri yapacağız ebeveynler tabii. olarak. Tabi burada bir ebeveyn anne rolünde, bir ebeveyn baba rolünde, iki psikolog da ebeveyn ve belki oradan bizde ben özellikle anneler daha sabırsız ve daha dengesiz olma yolunda gidebiliyorlar. Yükleri ağır olunca haliyle biraz da sistem ediyorlar böyle. Şimdi e, tabi hiçbir şeyin mazereti yok e, bu anlamda tutarsız ebeveynlik nedir desem ben kelime aslında rahatsız edici bir kelime Evet gibi. çok irite ediyor ve iki taraf için de aslında bunu gözlemleyebiliyoruz yani Hı. baba tarafında da bu tutarsızlık söz konusu olabiliyor ne kadar çocuğun dünyasına girebiliyorsa girdiyse anne tarafında da keza aynı şey var yayına gelmeden önce şeye bakayım istedim böyle bir konuyu ifade etmeden önce köken nedir acaba dilimize nereden yerleşmiş sirayet etmiş diye ee, tutmak kökünden gelmiş. Hı -hı. Yeni Türkçe diliyle aslında. Tutulan, sabit duran, elde olan, işte yurt dışında işte konsidente diye söyleniyor, Hı -hı. işte kontinyus diye söyleniyor, işte continuente diye birçok yerde aslında şey süre gelen olan. Devamlılığı olan bir şey gibi. Başı ve sonu aynı olan. Aynı olan. Zincirle, halkalarla birbirine bağlanmış olan. Hı -hı. Harika bir şeye rastladım. Osmanlıca, Arapça kökenli bir kelimeden geçiyor. İnsicam diye ifade ediyorlar aslında tutarlı. İnsicam da zannedersem SCM Arapça kökünden geliyor ve şey demek, akan demek, hmm. şimdi tutarlılık dediğimizde sabit durmak aslında ama akışta olan dediğimizde çocuğun ruhuna uygun bir şekilde adım atan yani anlamına dinamik. geliyor. Daha dinamik. Daha evet. dinamik evet. Yani evet bir düstur var, bir dünya görüşü ve bir meşrep bir bakış açısı var ailede ama çocuğun yükseliş ve alçalışlarına göre aslında ortak bir dans edebilme becerisi. Hmm. O yüzden belki de kafamda o gezdi bir taraftan insicam kelimesi çok hoş bir kelime aslında. Evet. Tutarlıktan ne anlıyoruz? İşte çok güzel bir örnek anlattınız aslında. Yani o, o Deniz Hanım'ın öyküsüydü galiba. Orada da yaşandığı gibi sağ ve solu belli olmamak hali belki de. Bir gün yüzünde güller açarken, ertesi gün geldiğinde mesela bambaşka biri olmak, tanıyamaz hale gelmek. Çocuğun ruhu üzerinde o kadar büyük bir etkisi var ki hocam. Şu metaforla ifade edeyim. Mesela açık bir denizde yüzüyorsunuz, hı hı. sahilden suya girdiniz, açılmaya başladınız. Daima dönüp limana bakarsınız. Yani ne kadar ilerideyim, ne kadar tehlikedeyim, hı. dönmem ne kadar zaman alır, ne kadar daha cesaretli ileriye yüzebilirim, bize bu bilgileri hep sabit olan liman verir. Hı hı. Anne babayı da limana benzetelim. Anne baba sabit bir liman olmadığında, bir gün yakınlaştığında, hı hı. ertesi gün uzaklaştığında iki ihtimal var. Ya su, o suya hiç girmiyorum. Aman kardeşim ağzımın tadı kaçmasın diyorum. Ya da ikinci ihtimal bağımlı oluyorum o suya. Hiç dönmüyorum sahile. Çünkü sahil bana yani bir kıyı olmadı. Hiç liman olmadı bana. Yakınlaştım tam seveceğim dedim sevemedim. Bana bedel ödetti. Gitmeye kalksam sevilmiyorum herhalde terk ediyorum desem gönül razı değil. Çünkü tavır değişiyor. Evet. Ve çocuğun ruhunda tabiri caizse onarılması çok güç yaralar açan bir tarafı var bunun. Şimdi biz bunu biraz daha böyle romantize ediyoruz. Biraz böyle mizahla anlatıyoruz aslında konuyu. Yani her birimiz kadar e, hani işin bir patolojik hastalıkta olan belki bir tarafı var. Daha ağır seyreden bir tarafı var. Bir de her insanda olduğu gibi mevsimsel geçişlerde olabilir. Yani anlık strese dayalı olabilir. Yükselip alçalanma aslında bir yerde normaldir. Şunu söyleyeyim bir, bir telefon mu açık birinin? <gülüyor> Bana öyle geliyor diye düşündüm bir an. Şimdi şöyle izleyenlerimize şunu bir verelim mi şu bilgiyi? Biz her zaman nasıl aynı olabiliriz? Hayat Tabii. strese bağlı olarak değişiyor, dönüşüyor. Bir baba işinden ifla, işini kaybedebiliyor, evet. iflas edebiliyor, bir yakını kaybedebiliyor, Yaz süreci oluyor, hastalanıyor. Ben çocuğuma her zaman nasıl aynı davranabilirim ki bu nasıl bir saçmalık diyebilirler? Kısmen haklılar Doğru. ama... Ee, orada kötü mü davranmak gerekiyor öyle olduğunda? Başka türlü davranılamaz mı? O davranışın yerine ne konulabilir? Belki biz bunların bilgisini ilerleyen dakikalarda vereceğiz. Onu söylemiş olalım çünkü çok gerçekçi değil değil mi? Tek düze. Değil hocam. O yüzden de insicam konusuna vurgu yapıyorum. Yani akan ve akışta olan kısmı e, bazen taşların üzerinden gider. Bazen suyun şekli değişir. Hı hı. Bazen daha işte debisi azalır ve yükselir. Dolayısıyla ama öz aynıdır. O su aynı sudur. Dolayısıyla tutarlılıkta bizim sabit kalem olarak yani o pergelin sabit ayağını belirleyeceğimiz isimler olması gerekiyor. Hı hı. Ne bunlar? Koşulsuz sevgi, evet. arkasında durmak, dürüst olmak, her ne pahasına olursa olsun, güven vermek. Şimdi bu ana çerçevenin içerisinde bazen mutsuz olabilirim. İflas etmişimdir, yüzüm nasıl gülebilir ki? Hı. Ama bu çocuğun sevgisizliğine çıkarsa yani temel ihtiyaçlarını gideriyoruz mesela. Çocuğun temel ihtiyaçlarını kim gideriyorsa... Onun için anne tasviri de tasavvuru da oraya çıkar. Bir gün altını değiştirirken yüzümde güller açıyor. Hiç benim için problem değilsin biliyor musun? Lütufsun benim hayatıma diyorum çocuğa. Ertesi gün geldiğinde özür diliyorum ama lanet olsun artık öğren şu tuvalet eğitimini dediğimde suyun özünü bozmuş oluyorum. Bu akmak değil. Ve bakın savunma mekanizmaları var hayatımızda. Şimdi insan yaklaşık altılı aylara kadar tuba hocam kendi ve öteki arasındaki fark oluşmamıştır. Hmm. Hani o kordon bağı var ya biyolojik tıbbi olarak kopar ama psikolojik anlamda kopması için biraz daha zamana ihtiyaç var. 3 aylık bir bebeği tutup böyle aynaya gösterdiğinizde o bebek aynada tutan da kendisidir. Tutulan da kendisidir. Etraftaki objeler de kendisidir. 7'li hmm. aylara yaklaşıldığında hemen hemen Bebeklerimizden biliriz mesela böyle bir şey yaparlar e, iterler bizi ya oradakine bir ulaşmaya çalışırlar tabii ya da. şey de var çünkü ya dur sen başkaydın galiba Hı. bir bakayım benim ebatım nerede başlıyor nerede bitiyor sen kimsin ben ve öteki arasındaki ayrım oluşmaya başlıyor ben ve öteki arasındaki ayrım oluştuğunda Hı. o kadar kritik bir şey ki insanı delirmekten kurtaran bir basamağı atlatmış oluyoruz şimdi bu ne demek ben başkayım anne başka anne benim meğerse uzvum değilmiş bu bir şok bence. Şok ama akli melekeleri yerine gelmesi için bu Olması ayrılık gerekiyor. şart hocam. Olmazsa neye As dönüyor? Aslında ilk buluğu zamanı diyorum ben buna. Buluğu dediğimiz çağ var ya bence o işte ergenlikle başlamıyor. Tabii. Senin ilk buluğu uçağın psikolojik olarak kopuşunla Tabii tabii ben yani de öteki arasındaki fark olduğundan bir başlıyor. Evet. Şimdi bu fark oluşmazsa anne kendisine halen daha... Bu daha psikotik tablolarda olur çocuğun uzvu gibi konumlandırdığında bilerek yapılacak bir şey değildir bu arada. Ben ve öteki arasındaki ayrım oluşmaz ve bu çocuk mesela bir işte şizofrenik bir tablonun içerisine kaybolduğunda şöyle oluyor mesela. Bak Cumhurbaşkanı benden bahsediyor diyebiliyor çünkü ben ve öteki arasındaki ayrım oluşmamış durumda. Şimdi burayı atlattık. Bir, iki ötekini ayırdım ben başkaymışım anne başkaymış annenin altına da iki tane ok çekiyorum anne de tek parça değil ki. Hı. Yani bir gün kahkaha atıyor annem, bir gün gözyaşı döküyor İnsan olarak her birimiz kadar. Şimdi asıl psikolojik sağlık bu noktadan sonra başlıyor hocam. Bu çocuk anne babasının da yardımı ve iradesiyle o siyah anne ile beyaz anneyi, siyah baba ile beyaz babayı bütünleştirebilirse, günahıyla sevabıyla bu baba ve bu adam diyebilirse bu çocuk iyileşiyor. Splitting denilen bölme mekanizması. Ama bunu sağlamak için ebeveynin dikkatli, temkinli ve o şeyin pergenin sabit ayakları dedik ya oradaki o maddeleri asla ihlal etmemesi gerekiyor. Eğer bunu bilişsel düzeyde yapacaksa. Yani sevmek, koşulsuz sevmek, destekçisi olmak, ihtiyaçlarını gidermek ve onun için sabit bir limon alabilmek. Ben her zaman buradayım senin için. Bu mesajı vermek zorundayız çocuğa hani haricindeki belki yıpranmalar e, mukadderat içinde belki evet. illaki bir hasar olacak. Ama daha hasarsız detaylıca aktarmak da, lazım. Sarsız bir hani çok böyle çok iddialı olur. Yani asgari müşterekte. de Çoğunlukla dengeli davranılmış her birey hı hı. E, en nihayetinde sağlıklı bir yetişkinlik e, geçirecektir. Ama ben şunu söyleyeyim hepimizde defolar var ya yani evet. alınganlıklarımız var, beklentilerimiz var, kırgınlıklarımız var. Bunu ikili ilişkilerimizde, iş ilişkilerimizde, sosyal hı hı. ilişkilerimizde yansıtıyoruz. Şimdi baktığımız zaman e, çok böyle güzel bir ailede, kıptayla bakılmış bir ailede büyüyen de bu şekilde davranabiliyor. Tabii. Bazı beklentilerde olabiliyor. Sorunlu olan anne babasız büyüyen ya da boşanmış ya da çok ya da anne babasını öldürmüş mesela. Hı -hı. Orada da biz bunları görebiliyoruz. Yani ben şunu düşünüyorum. Bir insanın fıtratı bu noktada çok önemli. Evet. Ee, tutarsız davranılan bir çocuk vardır. Evet sorunludur belki ama başka bir çocuğa da aynı şekilde davranılan onda daha büyük problemler olabilir. Aynı. Her mizaç bu tutarlılık içerisinde savrulmadan duramayabilir. Doğru. Ama duran da vardır. Doğru, diye doğru, doğru. Altyapısına göre gerçekten farklılaşıyor. Genetiğine göre farklılaşır. Hı -hı. Büyüdüğü iklime göre, coğrafyasına göre ve hatta ailenin aile büyüklerinin travmasına kadar uzar bu konu. Evet. Yeri gelmişken ifade etmek gerekiyor. Çok kıymetli. Bu yayınları yapmak da çok kıymetli. Her birimiz mesela söyleşiler yapıyoruz ama ya ebeveynlik kısmının içerisinde uzman sözleri içinde çok kaybolmamak gerekiyor. Hep bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Hı -hı. Yani naçizane bu söylediklerim de dahil olmak üzere anne babalık meseleleri biricik meseleler. Ve işin içine işte göz kontağı kurayım. Onun göz seviyesine inip konuşayım. Aman işte şu şekilde cümle kurayım. Aktif dinleme gerçekleştireyim. Vay efendim bu kaçıncı düzey empatiydi diye çocukla irtibata kurmaya başlarsam mekanikleşmeye başlıyorum. Doğallığını yitirir. Doğallığı gittiğinde de hocam çocuk beklenen çocuk olmaya başlıyor bu defa. Ve bu zaten tutarlı olarak da sürdürülebilir bir şey değil bir taraftan. O yüzden e, temel hatlarıyla belki pedagoji bilgisi, psikoloji bilgisini bilmek elbette kıymetli. Ama asıl olan şey sabit, tutarlı görüşü her neyse ahlaki düzeyi olgun olan insanlar olabilirsek mesela çocuklar için faydalı olacak hmm. mı? Şimdi mesela tutarlıktan kastımız nedir? Dedik ki çocuk anneyi de ikiye bölüyor. Yani bir gün yüzü gülüyor, bir gün kötü davranıyor. Hmm. Belli bir zaman sonra orta ayarlı bir ebeveyn e, prototipi oluşacak benim için. Ve ben onu özümseyeceğim. Benim tek parça gri renkli bir kişiliğim olacak aslında. Fakat ebeveyn bazen öyle bir şey yapıyor ki. Mesela Vamuk Hoca'nın bir kitabında geçer. Doğumundan itibaren e, tıbbi bir şey lavman yapmak denir. Hani hmm. bilirsiniz. Hı hı. Doğumundan itibaren çocuğuna bunu uygulayan bir anne. Aman hastalanmasın. Aman, gazı olmasın diye mi acaba? Gazı olmasın diye kendince obsesyon da var işin evet. içinde. Yani hijyenik temiz olsun hiç. diye, temiz olsun diye. Düşünemiyorum ben bu çocuğu şu an. Şimdi bu iki tane bilgi var. Bu çocuk terapiye geliyor. 30 yaşına gelmiş. Hmm. Şimdi bir tarafta aman hasta olmayayım diye tabiri caizse deliren bir anne. Ama öte tarafta da beni istismar eden bir anne. Doğumundan itibaren buna maruz kalmak ne demek? İki tane uç bilgi. Daha basit bir örnek vereyim. Muhtemelen çok büyük çoğunluğumuzun yaşadığı bir örnek. Hatırlayın kendi öykülerinizden. Pazara gittiniz, annenizin elinden tuttunuz, kayboldunuz pazarda. Çok telaşlanıyor. Çok korkuyor. Nadir diyeceğim ya da bu benim projeksiyonum da olabilir. Nadir <gülüyor> olan. ne oluyor? Bir... Nadir anne grubu. Çok korktum seni kaybettiğim için gel seni bağrına basarım Türk diye. Sürbü anneleri diyor. itiraf etsinler. Çocuğu görür görmez tokadı yapıştırıyorsun değil mi? Sana demedim mi ben yanımdan ayrılma diye. İkircikli bir mesaj veriyorum. Hayatımdan gitmenden öyle korkuyorum ki bak aklımı yitirecektim neredeyse. Tamam da kardeşim bu tokat ne şimdi. Aynı zamanda sana o kadar öfkeliyim. Ben seni nasıl bütünleştireceğim? Siyah ve beyazını nasıl bir araya getireceğim? Ve benim nasıl gri tonlu bir kimliğim olacak? Bu defa beni şuna dönüştürüyor. Öfkede de e, dozu ve şiddeti yüksek bir adam ya da bir kadın oluyorum. Ya da sevgide de merhamette de. Ayarsız birine dönüşüyorum. Hmm. Ve bu bir miras gibi sanki kalıtımsal bir miras gibi tekrar edip Aktarıyor. duruyor aslında. Aktarıyoruz birbirimize yani. Hmm. O yüzden çok önemli hocam. Dengede olmak eskilerin tabiriyle itidalde hayır vardır derler. Çok hayati bir şey yani. Şurayı hemen alalım mı tamam öykümüze yiyeceğiz ama güzel bir örnek Bu pazarda kaybolan ya da bir yerde kaybolan çocuklar anne babası bulunca bir güzel dövüyorlar neredeydin sen diye. Ama akıllarını da kaybedecek gibi oluyorlar. O kadar evet. korkuyorlar ki çok seviyorlar çünkü evlatlarını. Bu kişi büyüdüğünde ikili ilişkilerinde kendisine acımasızca davranan bir kadını ya da bir adamı terk edemiyor. Doğru, harika. Yani biz Harika. kircikli dediğimiz yani dengesiz e, duyguyla davranışın aslında tutarlı olmadığı diyelim mi buna biz? Hı hı hı. Duygu eğer korkuysa, kaybetme korkusuysa ya da özlemse, hasretse, mutluluksa evet. bunu yansıttığın davranışın sarılma olmalı, destek olmalı, hadi çak olmalı ama tokat geliyor ya da evet. başka bir şey geliyor, ceza geliyor, tuvalete kitleme geliyor vesaire vesaire evet. çoğaltılabilir. Yetişkinliğe geliyor bu kişi. Karşı tarafta kendisini bu tarz seven kişilere kanalize olmuyor mu? Harika. Çok güzel söylediniz. Aynen çok öyle. Çok erken geçtim ben bu noktaya? Yok, yani. bence çok Biraz daha hocam. geleceğiz. öyküde de değerlendireceğiz ama bu önemli bir nokta. Neden ben kendime zarar veren, beni sürekli üzen bir adama aşığım Tuğba Hanım diye yazanlar oluyor bana? Ya da bana acı çektiren kadını bırakamıyorum. Zulmediyor. Zulmediyor bana diyor. Tabii. Mesela. Aleni olarak zulüm görüyor ama işte aynı öykü orada da tekrar ediyor. İkiye böldüm ve böldükten sonra onu bir araya getiremedim ben siyah ve beyaz. Tek parça olacaktı halbuki benim içim ve gönlüm. Ama bana tek parça yapma fırsatı vermedi ve iki parça oldu. Dolayısıyla ben de siyah ve beyazım aslında. Haliyle karşımdaki insan da mesela hoşnut, hoşnut duygularla ilişkiye başlıyorum. Bembeyaz tarafla. Hı hı. Ne bekliyorum ilişkiden? Realizmden kopuyorum ilk etapta mesela. Gerçeklikten uzak. Öyle seviyor ki beni. Mesela karşımdaki insan geliyor... Ee, diyor ki annemden öte seviyorum seni gibi böyle garip içeriği de garip bir cümle kuruyor. Sorgulamıyor mesela bir dakika arkadaş hani ne yapıyorsun yeni tanışıyoruz demiyor. Hocam dışarıya karşı çok öfkeli bir görseniz böyle insanlar karşısında ceket ilikliyor tamam. Ama benim karşımda böyle şey gibi biliyor musunuz uysal bir kedi gibi madalyonun kendisine hiçbir zaman dönmeyeceğini umuyor. Yani hocanın kazan hikayesi gibi doğurduğuna inanarak başlıyor bu öykü. Hı hı. Çünkü iyi anneyle ilişki kurdum. Yani iyi anneyle diyalog kurarken o iyi anneyi terk etmemek için sevimlilik yaptım. Bana beyazını ver olur mu? Alttan aldığım, ödünler verdim. Onun için hep makbul çocuk olmaya çalıştım. Ama o anne iyi de kalmadı. Ve günün birinde duygusal anlamda terk edildi. Ve aynı zamanda bu kadın siyah oldu. O adam da siyah oluyor. Şimdi asıl döngü ve ruminasyon burada başlıyor aslında. Siyah, senden nefret ediyorum ne olur beni terk etme döngüsüne. Başlıyor bu ilişki. Ne demek bu? Şiddet görüyor mesela bazen. Çok üzücüdür. Hakarete maruz kalıyor. Büyük ihmallere yani istismarlara maruz kalıyor. Bitti artık gidiyorum ben diyor mesela. Siyahtayım ya o da siyahta ama gittiğimde bu sefer aynı annemden gitmişim gibi o suçluluk ve o yoksunluk duygusu başlıyor. Bu sefer beyazı aklıma geliyor. Yüzeysel ya da gerçek bir pişmanlık özür duyduğumda tekrardan geri dönüyorum. Sonra yine aynı döngü, yine ihmal, yine istismar, yine suçluluk ve geri dönüş. Terapiye de şu yüzden geliyorlar, doktor bu adamın siyahını öldür, beyazı bana kalsın. Evet, ama yok böyle olmayacak bir şey. Olmayacak bir şey, evet. Ya bu şey gibi organ, kalbini alın, ama yaşısın. Evet. İstek şey. evet, evet, evet. bu kadar. Ama kalmıyor. Şey. O, o öyle çünkü öykü böyle başladı. Hı hı. Dolayısıyla kendi içimde de o parçalanmış olan benlik bütünleşmeden karşıma çıkacak itidalli insanlara da hayran olamıyorum. Nasıl insanlara denk geliyorlar? Mesela söyleyeyim, e, siyah ve beyazdı, aşkta da aşırıydı. Hı. Bir erkek ve bir kadın beklentisinde de aşırı olduğu için aşırılığa temayül gösteren bir adam çıkacak karşısına. Baston yutmuş gibi yürüyor mesela. Hı. Küçük dağları ben ben yapmışım gibi yani. Ya da bir kadın geldiğinde mesela olağanüstü olarak düşündüğü biri. Tırnak içinde söyleyeyim. Vasata talim olan, vasata aşık olabilen iyileşir hocam. Çok güzel bir cümle. Vasattan kastı ne Cihat hocam onu bir alalım. Vasat dediğimiz şey. Vasat dediğimiz şey gerçek. Hı. Çok realistik bir cevap. Biraz evet. yüzü kırışık. Doğru. Biraz işte lüks arabaya binmeyen, muhteşem ses tonu ya da harika bir işte makamı olmayan. Ama aynı zamanda gönülden sevebilen insanlara maalesef üzücüdür ve kapitalist dünyanın bize söylediği şeydir. Bizler vasat deriz ama onlar gerçektirler aslında. Aslında olması gereken... Değil mi bu değil mi? Tabii. Daha kadar... makul olan, ürkütmeyen, korkutmayan. Evet. Acaba bunun perde arkasında ne var? Bu adam acaba niye böyle oldu ki? Ne yaşadı ki kim bilir? Klasik cümle hmm. hani son zamanlarda bizim de kulaklarımıza e, hep aşina olduğumuz cümle. Burada mesele önemli. Tamam vasatta kalacağız. Şeye dönmek istiyorum. buradan Ölkiye, tutarsız. Öykiye dönmek istiyorum. <gülüyor> Fakat şu çok önemli. Neden? Anne babalar. Tutarsız davranır. Bunun altına yatan sebep ne? Ben kendimi de hani işin içine koyup vaka gibi Hı -hı. yani tutarsız davrandığım zamanlar oluyor. Mu? Olmaması için elimden geleni yapıyorum ama dediğim gibi hayat döngüsünde dengesizleştiğimiz zanlar oluyor. Evet. Ama bunun altına yatan mesela kişilik evet. e, hayattaki o stres faktörü başka neler var? Onlardan biraz bahsedelim. Hemen duygu regülasyonu geliyor burada benim aklıma. Hı -hı. Bir öyküyle size aktarmaya çalışayım ben bunu. E, somatizasyon Rahatsızlığı bulunan bir annenin evladı. Somatizasyondan kastım şu. Tıbbi ve biyolojik bir geçerliği olmayan yani tanımı olmayan bayılmalar, nöbetler, belki felç geçirmeler vesaire. Hı hı. Bu çocuk hayatı boyunca böyle bir anneyle büyüyor hocam. Şöyle düşünün eve gidiyor mesela bayıldığını görüyor. Tıbbi bir şey yok ama. Telaşla yanına gidiyor annesinin. İyi misin diyor ambulans çağırıyor. Ambulansların tepesine defalarca gidiyor mesela hastanelere. Hı hı. Ya da işte başka sorunlar hastalıklar yaşanıyor. Yeniden üzülüyor bu anne için. Yeniden kahroluyor. Yine onu kurtarmaya çalışıyor. Sonra bir daha ve sonra bir daha. En nihayetinde ee, kurtaramamışlık çıkıyor ortaya. Yapamadım. Yetemedim anneme. Ve bu bende öfke oluşturmaya başlıyor. Şimdi devamına geliyorum. Kurtaramamışlık senaryosunu bana yeniden yazacak bir hasta ziyareti, benden yardım isteyen, bana yardım eder misin diye mesela yere yatmış yüzüme bakan birini gördüğümde onun için üzülmek yerine garip bir şekilde ona öfke duyuyorum. Yine izleyenler kendilerine sorsunlar eşler bazen hastalandıklarında iyi oldu sana böyle yaptın diye yanıt veririz mesela. Bunun, bunun yanıtı aslında geçmiş olsun senin için yapabileceğin bir şey var mı demektir ama ya o kadar çok ben bu cümleyi kurdum. O kadar çok duvara tosladım. Ama hiçbir işe yaramadı. Ve o kadar çok kurtaramadım ki annem ve babamı. Kıymetim bilinmeli ki de ya da. Tabii kurtaramadım. Hı hı. Çünkü asla kurtaramayacaktım. Aşırsızlık duygusu öfke Biki doğurdu zaten Onu hatırlatıyor. burada değil mi? O yüzden hocam yeni bir hasta da aynı şeyi hatırlatıyor. Yani şuraya geleceğim. Duygu regülasyonu. Üzülmek, empati yapmak, korkmak, hı hı. işte utanmak. Utandım, korktum kediden mesela. Saçmalama gel otur şuraya. Korkulacak ne var dendiğinde... Korkan bir çocuğum olduğunda ve bana sığınmaya kalktığında bu sefer ben de aynı reaksiyonu gösteririm. Çünkü bilmiyorum. Bana korktum denildiğinde bir anne nasıl bağrına basar, şefkat gösterir bilmiyorum görmedim çünkü. Şuraya götürmek istemem meselesi Bu bir kader gibi sırtımızda taşımak zorunda değiliz. Belki yayının sonunda değiniriz hocam. Evet görürseniz. bu soracaktım zaten. Yani böyle büyüdük tamam tutarsız anne baba ama hayatımız tutarsızlıklarla mı devam edecek? <gülüyor> Tabii mümkün değil. Anlayacağız önce hocam. Önce bize ne olduğunu anlayacağız. Programı bence o süreye gidiş süreci anlatacak. Özellikle şahsına hasır anlatımıyla Cihat Kaya'nın. Ee, o, o kısmı sona bırakalım mı? Olur. O, o çok derseniz. önemli. Peki, e, biraz kişilik gelişiminden bahsedelim. Şimdi öyküde e, Osman Emre. Hadi bazen değil mi? E, bazen görürüz esrafımızı. Şimdi çocuk bir şey döker. Hı -hı. Yemek yiyordur, döker. Annesi e, evdeyken... Çok böyle bir tepki vermiyordur. Bunu biliriz yakınlarımızdan. Ama bir yere gitmişizdir. Bir kafeye, bir restorana. Çocuk bardağı tık vuruyor ve işte masa su oluyor. Anne orada ne yapıyorsun sen diyor. Ya da bir misafirlikte oluyor. Ya da işte bir akrabanın evinde. Bu tepkiler tamam hadi anlaşılabilir. Ama öyle bir tepki verebiliyor ki tokat atıyor çocuğa. Evet. Ne kadar beceriksizsin diyor. Çünkü o vakite kadar... Eşiyle arasında bir sıkıntı vardı ve kocası da onu annesinin evine bıraktı. Kavga ederek ayrıldılar. Adam, kadın çok sinirli ve çocuk da orada bir şey döktü. Kadın o an bir yere boşaltacak o öfkeyi. Tabii ki eşinin uzantısı olarak görebilir belki çocuğu Tabii. da. Yani belki boşanmak istiyor. Senin yüzünden boşanamıyorum bu adamdan diyor. İç dünyasında neler geziyor bilmiyoruz. Ama normalde evde kocasıyla arasıyken, kendi keyfi yerindeyken çocuğu bir şey kırdığında bir şey ödü. Ah bir yerine bir şey oldu mu canım diyor. Böyle bir annenin bir erkek çocuğu ya da kız çocuğu fark etmez. Evet. Bu kişilik gelişimi nasıl etkileyecek bu çocukla? Kişilik çok önemli bir şey. Sahte kendilik oluşacak. Yani sahte kendilikten kastım şu belli değildi çünkü ne yaptığı. Hı hı. Bir gün öncesiyle bir gün sonrasında mesela gördüğüm düstur. Ya ebeveyn öfkesi değil bu. Hani lütfen izleyenler yanlış anlamasınlar hı hı. bizi. Diyorum ya her birimizin öyküsünde bunları yapmışlık ya da bunları yatkınlık var zaten. Var. Yarıl doğuyoruz. Zaten öykü öyle başlıyor. Yaralı büyüyoruz. Sadece fark edip biraz mahcup olabilirsek utanmadan iyileşemeyiz çünkü hocam. Öyle edebiliriz biz burada kendimizi açık söyleyeyim. Dünyanın en güzel kurumudur deriz. Harika bir şeydir deriz. Bir tarafı öyledir. Ama bize düşen başka bir tarafını konuşmak burada. Önce anne babalar olarak mahcup olalım. Çünkü biliyoruz ki karşılıksız seven çocuklardır. Yani anne babalar değildir. Çocuklar karşılıksız sever. 24 saat sizin etrafınızda gezebilir çocuk. Siz 24 saat onun bakımıyla ilgilenemezseniz. Anne babanın karşılığı ne? Çünkü bu düğmenin tam tersini başka birinden duymuştum ben. Yani anne babalar karşılıksız sever. Çocuğu ne yaparsa yapsın ondan asla vazgeçmez. Ama çocuk istediklerini alamadığında terk edebilir. Yetişkin olduğunda orası ayrı bir durum. Ama çocukluk dönemi. Erken çocukluktan bahsediyoruz, bahsediyoruz evet. belki. 0-6 yaş döneminde çocuk anneye ne yaparsa yapsın. Dövse de sövse de. Anne diye ağlıyor. Anne diye ağlıyor. Babasının yanına gidiyor yine ne kadar fena olursa olsun. Ama biz ne yapıyoruz? Yani iğneyi kendime de batırayım. Yorgun bir günün arkasından çocuğumuz uyuduğunda mesela bazen oh çekiyoruz ve bunun ne anlama ifade ettiğini hepimiz biliriz. Yani şu değil çocuğu sevmemek ya da karşılıklılık vesaire. Şimdi ebeveynlik çok hassas olduğu için böyle olası şeyleri de alıyor. Çok duyuyorum çünkü vaktiyle. Bir ebeveyn olarak kendimi de bu açıkçası bu bana nefret Yani yorgun seviyorum. olduğunda çocuğum değil bir kendi başıma kalayım ya diye bir alan istiyorsun. Evet. Bunu ben de istiyorum anne olarak. Ama o bunu hiç yapmıyor. Yani siz onunla oyun oynamaya hevesli oldunuz müddetçe. Yani bakın şöyle bir şey söyleyeyim size. O kadar anne babasının gözlerinin içerisine bakıyorlar ki. Mesela bireysel bir deneyim. Çok yorulduğum bir günde sadece. Sürekli o kızım için okumak istediğim bir kitap var. Keyfi yok ama. Yani onu başka bir şeyle oynamak istiyor. İstemiyorum onu diyor vesaire. Çok böyle keyifsizdim ve oyun oynayalım mı dedim de kafamı böyle bir arkaya yatırdım. Biraz dinleyelim de hemen geleceğim yanına olur mu dedim. Hocam o kadar ilginç ki haftalardır okumadığı o kitabı elinde aldı. Bana bunu okumak ister misin dedi. Aslında e, senin duygularını onarmaya geliyor. Ya Seni yapmak onarıyor. senin bir şeydi bu. Tabii o beni onarıyor. Oynatıyor. Evet. Gel senin gönlün hoş olsun olur mu? Senin istediğini yapalım. Yeter ki benle beraber ol. Şimdi bir böyle başladı. Masum ya. Hep söyle. Evet. Ertesi gün sevgiyi geri çektiğimde, hmm. sonra tekrardan sevgi verdiğimde ve çocuk tutarlı bir kimlik geliştiremediğinde ötekinin gözünde ne bekleniyorsa ona dönmeye başlıyor. Ve bu da sahte kendiliğin çok güçlü adımlarından birisi. Yani şu demek Yetişkinlik öyküsünü hemen konuşalım. Çok güzel. Örnek verin lütfen. Aynen demek herkesle. Aynen. Çok haklısın. Sen de haklısın. Diğeri de haklı. Kimseye muhalefet edememek. Hiç kimseye fikrini karanlık, beyan edememek. E, ya da davranışlarında karanlık e, alışkanlıkları, karanlık m, bir tarafını hı hı. sırf kaybetmemek adına saklayan ha. erkekler ya kadınlar. Harika. İçtenlikten uzak. Dedikodu. Yani fesat. İçselleştirilmemiş ezberler. Mesela anlatır, insan haklarından bahseder, kadın hakkından, çocuk hakkından, aile hukukundan bahseder. Ama kendi dünyasına... Özümsememiştir çünkü evet. sahtedir hocam bu kendilik. Ve bu kendilik ifşa olduğunda depresyona ve melankoliye de çok açık insanlar hallerine geliyor. Aslında şuraya götürüyorum konuyu. Bunların hepsi böyle belki uzun uzun başlıklar ama örtük bir narsizm doğuruyoruz orada. Çok doğru. Yani... Sevilmedim ya tutarsızdı. Güven yok kendi Heh. sahte ki, benlik ne demek? Özgüvenin olmaması demek. Tabii bir tarafta bu var yıkılmış taraf. Öte tarafta da toplumun ve ötekilerin benden beklediği var. Bunu sunuyorum ama bazen bunu sunarken bu benim kurduğum kumdan kale yıkılıyor. Bir yakalanma anıyla. Bir dakika ya çok da düşündüğümüz gibi bir kadın ya da erkek değilmiş meğerse olduğunda. O kendilik yıkıldığında bu sefer o kötü annenin... Kötü babanın, siyah anne ve siyah babanın hissettirdiğine geri dönüyor. Depresyon, büyük bir melankoli içerisinde bunu atlatmaya çalışıyor aslında. Hı hı. Yani kişilik yapıları için duygu regülasyonu mesela bahsedeceğimiz şeylerden biri. Duyguları yönetememek. Kimseyi suçlamak değil, öykü bizde başlamadı. Ama hocam tarihi bir misyon gibi bu her birimiz için. Bu zinciri bozan olmak zorundayız yani. Yani böyle başladı böyle devam etmeyebilir. Tabii. Benim bir tane videom vardı YouTube'da zicirin halkasını kır. Hah. Annen böyle diyesen böyle olmak zorunda değilsin. Baban öyle diyesen öyle olmak zorunda değilsin. Bu çok e, önemli Harika. bir şey. Peki e, biraz öyküde tabii e, anlattık ve biz bunu yapacağız. Peki e, anne babalara önerin ne olacak? Karanlık taraflarındaysa Hı -hı. bir anne ya da baba. Baba işten geldi çok yorgun. Biz örneğin Beşiktaş maçı var ve yenildi çok sinirli çocuk oralarda bağırıyor bizim evde olan bir hikayedir bu. Orada ben kaçırıyorum tabii çocuğu evet. Şurada bir sakinleşsin ortalık burada çok yüksek. Ee, çok fanları olunca böyle takımın anne babalar böyle anlarda hı hı. o duygu regülasyonu çok sağlıklı yapamadıkları dönemlerde çocuk orada karanlık yüzünü göstermemesi için ne yapacak? O duygu da yaşayacak. Annenin karanlık yüzü de olacak. Bunu kabul ettik. doğasında var, fıtratımızda var. Aynen öyle. Peki bu nasıl çocuğa yansımayacak? Ya da o, bu kadar olumsuz nasıl yansımayacak? Sorumu düzelteyim. Hemen en başından başlayalım. Gömleğin ilk düğmesini doğru iliklersek devamı da öyle olacak. Hı -hı. Bir kere annelik performansından vazgeçerek bu olacak. Hı -hı. İyi ebeveyn olma performansından vazgeçmek gerekiyor. Duygu regülasyonu olmayan bir öykünün içerisinde büyüdüysem, yani şöyle... Canım yandığında mesela çok üzüldün değil mi? Gel bir beraber iyileştirmeye çalışalım denmedi de yok bir şey diye mesela üflendiyse, utandığımda duyulmadıysa ben bazı duygularla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Ağlayan bir çocuğa tahammül edememek ağladığımda tahammül edilmediğimden kaynaklıdır hocam genelde. O öfke aslında oraya dayanır. Çünkü çocuk, çocuk doğduğunda çocukluk da doğar tekrardan. Bu bilinç dışı düzlemde gerçekleşen bir şey. Böyle ulaşabileceğimiz bir şey o değil. O cümleyi bir ama. daha tekrar edebilir miyiz? Bir çocuk doğduğunda. Evet çocukluk tekrardan doğar. Tekrardan doğar. Evet. Dolayısıyla ona dair öfkem, ona dair sevgisizliğim. Matematiksel bir denklem gibidir bu. Ona tahammül edemeyişim kendi ruhumla alakalı. Kendime tahammül edememekle ilgili. Hmm. Kendi doğan çocukluğumda gördüğüm o yetersiz, o kırılgan, o terk edilmiş, bir tarafı sevilmemiş olan çocuğun öyküsü aslında bu. O yüzden bağlanma hükmü de bu etkiliyor benim aslında. Ten teması kurulmadıysa kurmakta güçlük çekiyorum, işgal edilmiş gibi hissediyorum mesela. Şimdi şuraya geleceğim. Yani ben görmedim diye başladığım, ben görmedim, çocuğum görsün, annem bana böyle davrandı, hayır ben tam tersini yapacağım diye performans odaklı başladığımda duygu kontrolünü yitiriyorum ben orada. Yani şu, ya bugün biraz yorgunum. Biraz yatayım olur mu kızım? Olur mu oğlum? diyemiyorum. Ya da işte bazen sınır çekilmesi gerektiğinde, hayır bu kadar denmesi gerektiğinde ağlamasına dayanamıyorum. Hı. Ve onun da duygularını gizlemesine sebebiyet veriyorum bu defa. Yani şuraya getiriyorum. İlk kural belki de hepimiz için dürüst olmak hocam. Yorgunsak, yorgunuz. Yorgun yorgunuz. ve şu an oynayamayacağım evet. belki. Şu an şey oynayamıyorsan bunun da şu an oynayamıyorumdur. Ama sadece bir şartla yani bunu onaracaksak... Hı hı. Dedim ya hani en başa dönmemiz gerekiyor. Çocuğunuzla sağlıklı bağlanabildiniz mi? Yani kaygılı, tedirgin, güvenli bağlanma zaten bir dostum söyler çok güzel ifade ediyor. Yani toplumda yüzde bir buçuk falandır der yani güvenli bağlananların oranı. O yüzden çok da bakmamak lazım. Bakın biz psikologlar... <gülüyor> yani gerçekten yüzde bir. Olabilir yani şimdi bakıyoruz bizim doğum zamanlarımızda anneler, babalar değil mi? Hocam çok büyük çoğunduğumuz kaygılı bağlanan insanlarız. Kaygılı, tedirgin, tedirgin. bir ayağı dışarıda. E o yüzden zaten yaşadığımız mukadderatımızı etkileyen şeyler de belki bağlanma serimizle ilgili. Doğru. Şur, şuraya getireceğim bir dipnot olarak düşüneyim. Her anne aman evladımla güvenli bağlanmalıyım cümlesini şu günlerde kuruyor çünkü. Ee, belki eleştirel bir bakış asist olacak burada. Elbette ki çok kıymetli ama çok istisnai ve şanslı bir grubun sahip olduğu bir şey diye düşünürüm ben güvenli bağlanmayı. Çok zordur çünkü. Çok zordur yani. O zaman çok enteresan bir şey söyledik. Yani e, belki şu an biz de çocuklarımız da güvenli bağlanmayı belki hani okuduk, biliyoruz bir şeyler ama hala e, test ediyoruz. Bunun olacağını bilmiyoruz. Tabii. Biz bunu teoride okuduk. Ya yani bol bize bol teorisini okuyoruz ama biz bunu tamamen ba güvenli bağlanmış olup nasıl davranır o süreci takip etmedik. Bunu ancak şu anki yeni nesil ebeveynler bunu fark evet. edecek ve görecek. Bir 15-20 yıl sonra belki de. Ve bilgiden tamamen bağımsız bir şey bu. Evet, tecrübe. Yani güvenli bağlanmanın çıktıları vardır ya yeni hı. deneyimleri açık, sorumluluk duygusunu açık, başka yerlere gidebilir, başka okullar, başka keşifler. Ve haliyle bu insanlar para da kazanırlar, iyi konumlara da gelirler. Hı hı. Aklımıza hep şeyi getirir bu. Her sene bir iki defa duyarız mesela Siirt'in işte başka bir köyündeki çoban üniversite üçüncüsü oldu. Hı. ÖSS birincisi oldu, tıp fakültesini kazandı. Yani aklıma benim doğrudan onu çağrıştırıyor. Güvenli bir aile bağı olabilir aralarında yani. Eğitimden, coğrafyadan ya da metropol şehirlerden tamamen bağımsız bir şey bu mesele yani. Çok güzel bir örnek bu. Hele hele okuyarak asla edinilmeyecek bir şey. Çok hissel bir şey bu. İyileşerek olur ancak Ve bir nesil iyileşirse onu takip eden üç nesil iyileşir derler. O yüzden hep vurgu yapıyoruz. Zinciri bozan ben ve biz olmalıyız yani. Hmm. Ee, sonuçta güvenli bağlanmayı tam olarak gerçekleştirmese bile hayatını idame ettirebilecek bireyler olabiliyorlar Farkını, evet. yani iyileşebiliyorlar o güveni e, telafi edebiliyorlar Tutarlılıktan kasıtta soru cevap yapacağız bu arada çok Aman az hocam. kaldı 15 dakika kadar vaktim var Cihat Hocam. Söyleyeceklerini tamam. sorulara yedirmene rica edeceğim tamam. çünkü izleyenlerimiz bu konuya çok ilgi gösteriyor biliyorum çünkü ebeveynlik onlar için çok önemli neden çünkü nadide göz bebeğimiz evlatlarımız ee, nasıl iyi yetiştirebiliriz meramındalar onlarda. Mesela Sevim Hanım ee, adım adım insan hesabına gelen sorulara bakarken ilk soruda şu vardı tutarsız demeyelim de biz ona evlada kıyamama diyelim mi demiş tutarsızlıkta ve kıyamamada buna girelim çünkü ben bir şey benim için hayırsa hayırdır. Aha. Israrlı oğlum keşfettiği zamandan bu yana kırmızı saplı bıçağı ellemeyi çok istiyor. O bıçak de, tereyağı bıçakları vardır ya kesmen hani böyle hı hı. kahvaltı bıçakları. Onları alıp böyle saat aşk yaşıyor eline <gülüyor> hasper kadar ve benim hep tepkim aynı. Tehlikeli hayır ama sürekli de gidiyor oraya artık şey oldu masada görüyor ya bana bakıyor ben ona bakıyorsam gidiyor. Belli. Tutarlılıktan evet. kastımız davranışlar, tehlike tehlike ise evet. bizim tahammül ettiğimiz, sınırlarımız, çizgilerimiz, hayırlarımız, evetlerimiz Hı -hı. değil mi aslında? Biraz daha indirelim mi şöyle, üst, yani çok üst segmentden de konuşuyorsun ben bunu seviyorum ama biraz daha e, tane daha anlaşılır, yerel. daha böyle somut şeylerle. Çok doğru. Çikolata zararlı dediysek çikolata zararlıdır. Yani Keyfime göre, ruh halime göre kuralları ve kaideleri değiştirmemem gerekiyor benim evde. Güzel. Evdeki bir yatma düsturu demokratik bir ortamda saat 10 olarak belirlendiyse kafam bozuk diye hadi bakalım bu akşam 8'de yatağa giriyorsun diyemem. Dersem de çocuk bana kardeşim bir dakika der dediğinde de haklıdır açıkçası. Yani, Çok güzel örnekler ve hepsi de her evde var. Tabii yapılır. Evet. Kendi keyfimize göre mesela şekillendiririz. Ve e, yaş eşitliği olarak söyleyeceğim bunu yani. Yaratılan bir varlık, bir ruhu var. Ee, kimindi, şimdi dörtlüğü hatırlayamıyorum ama hani bizden geldiler ama bize ait değiller diye şair ifade ediyor. Çocuklarımıza karşı da haddimizi bilmek zorundayız. Örnek veriyorum mesela. Hadi bugün dışarı çıkıyoruz dediğimde bazen gelir, bazen gelmez. Ama dışarı çıkalım mı diye istişare ederek bir şeyleri yaparsam eğer çocuktaki kendilik algısı da güçlenmeye başlıyor. Çikolata yemek yer zararlıysa onun için 10 günde bir sadece veriyoruz her neyse bunun adı bu bu şekilde devam etmeli. Bir başka biri geldiğinde bir başka bir zamanda al bakalım bunu ye dediğimde mesela bu sefer şeye bakıyor liman oynamaya başladı yerinden. Kaygan bir yere doğru gitmeye başladı ve evlerinde sınırı olmayan çocuklar her ne kadar tamamen Vay özgürlükle mi? isteseler hocam kendilerini güvensiz ve kaygılı hissederler. Sınırsız kural yok nerede ne olacak yani güvende hissedecekleri bir durak yok değil mi? Tabii. Çok otorite, önemli. kastım otorite değil ama burada. Sınır. Şey değil mi ya mesela Allah korusun hani Türkiye'de böyle biliyoruz ya biz ya yani 15 Temmuz hani hı hı bir hı. öykümüz var sonuçta. O gece hepimizde bir korku olmadı mı? Ne olacak şimdi? Hı hı. Yani otorite dediğim şey ne? Devletin Tabii. bekası. Bu bizi güvende tutan bir şey. Ee, siyasi anlamda konuşmuyorum. Bir devletin varlığı birilerinin dışarıdan müdahale ettiğini düşünsene yani bir Amerikanın. Hı hı. Uçaklarının havada gezdiğini düşün. ne hissederiz? Otorite mi? böyle bir otorite tabii. Ha, bu otoriteden bahsediyoruz. Yani benim varlığımı tehdit etmeyen, beni Harika. güvende hissettiren ve ihtiyaçlarımın e, devam edeceğini hissettiğim yerdir benim. Ama evet. burada kuralların olması gerekir. Sınır. Sınırların Sınırlar olması gerekir. Sınırlar ve şartlar. Evet. Bakın bir insan için yetişkinliğinde en zor cümlelerden birisi olduğunu düşünürüm. Ee, ya bizim evde hiç şey yoktu biliyor musunuz? Yani yemek saati belli değildi, yatma saati belli değildi. Mesela bir evden erdem almadan büyümüş olmak ya bizim evde bu olay böyledir demeden büyüdüysem inanın bu üzücü bir meseledir yani. Çok güzel bir konu burası. Yani bu çok önemli bir konu hepimiz. Her gibi. evin örfü olmalı o zaman. Örf. Öre. Bu şey değil. Geleneksel <gülüyor> anlamda bahsettiğim kavram değil. Evet. Yani bizim evde misafire şöyle e, hizmet edilir. Bizim evde bir kavga olduğunda şöyle evet. davranılır. Kök salarım çünkü. Kök salabilmek için sabit verimli topraklara ihtiyacım var. Verimli toprakların bana çerçeve çizmesine ihtiyacım var. Siz buna çit deyin, saksının etrafı deyin her neyse. Hı hı. İşte akşam namazından sonra eve, ge eve gelmek yok. Akşam namazı okumadan evde olacaksın cümlesi. Sadece otoriteyle ilgili değildir. Aynı zamanda çocuğun o aileye ve kendi kimliğine kök salması için de çok gerekli olan bir şeydir yani. O zaman tutarlılığı destekleyen e, unsurlardan birisi evet. bu. Tutarlık ve sınır. Sınır. Pekala şimdi bir izleyenimizin sorusu daha. Vaktim daralırken biraz soru okuyacağım ve toptan değerlendirme alacağım sizden. Samet Bey e, sanırım. Tuba Hanım'ın yayınlar ablamın iki çocuğu var. Biri iki, diğeri dört yaşında. Eniştem çocukları ile vakit geçiriyor bizim yanımızda. Çocuklara farklı davranıyor. Kendi evinde farklı davranıyor. Çocuklar oyun oynadıkları zaman yaramazlık yaptıklarında çok aşırı tepkiler veriyor. Karşısındaki çocuğa büyük bir insan gibi kızıyor ve bazı zamanlar korkutmak amaçlı üzerlerine yürüyor ve bundan dolayı büyük yeğenim her şeyden korkar hale geldi. Ne yapmamızı önerirsiniz demiş bir izleyenimiz. Nasıl değerlendirirsiniz? Evimdeyken iki kişiyken çok daha fevri davranıyor bana. Üçüncü bir kişi geldiğinde bana karşı tavırları ve hali değişiyor. Yani kıymeti harbiyemi belirleyen şey üçüncü kişiler oluyor. Bu da bu çocuğu belki de Yordayarak belki konuşuyoruz ama sürekli olarak bir yere, birilerine ve bir şeylere mensup hale getirmek zorunda kalacak. Çünkü tek başına olduğunda bir dernek, bir vakıf herhangi bir oluşumun başlığı altında bulunmadığında kıymeti harbiyesinin olmadığını düşünme ihtimali var. Mesela bunları çağrıştırıyor benim zihnimde. <Gülüyor> Babanın öyküsüne bakmak lazım orada. Yani çok bu da bilindik şeylerden birisidir. Dışarıda mesela sorarız dünya tatlısıdır derler. Evin içerisinde ama aile mensuplarının mesela canını okuyordur. Çoğunlukla da hani böyle keskin konuşmayalım kendi öz değersizliği olan insanlara çıkar. Evet. Sistemde şöyle çalışıyor ben kimim ki bana mecbur olan da kim olsun. Hmm. Dolayısıyla dışarıda insanların gördüğü yerde öteki benden beklenti içindeyken nazik nezaketli biri olurum. Hmm. Eve geldiğinde mesela çok bunu göstermeye gerek kalmıyor yani. Burada izleyenlerin çok da yapacağı bir şey yok. Burada ebeveynlerin farkındalığını artırmak Tabii. çok önemli. Çünkü anladığım kadarıyla siz bu babaya bir şey ifade etseniz tepki alacağınızı hissediyorum. Sanat. Öz saygı hocam. Evet. Yani özüne saygı duyan insan çocuk onu görüp özümseyecek ya kendilik değerinde. Hep benim şu örneği önemli buluyorum açıkçası. Masada dört kişiysek üç tane tabak varsa lütfen anne tok olmasın o masada. Hmm. Bölebiliriz yani. Hepimiz tabağımızdan ikişer kaşık verirsek hiç kimse mağdur olmaz. Ve dolayısıyla kendini savunan hayır ya benim de canım istiyor ve arzularımın peşinden gidebilirim diyen bir ebeveyni görerek hayatın zorluğu karşısında dirayet göstermeye başlar. Bencillik değildir bu. Kesinlikle çok önemli bir nokta. Burada öğreniyor ve geleceğine bunu yansıtıyor. Tabii. Ee, çocuk şimdi şu soru çok önemli. Sevgili anneler sanki e, İpek Yıldırım hepiniz adına bir soru sormuş çok sevdim. bununla değerlendirelim ve 5 dakikam. İnanamıyorum. Çok hızlı geçiyor. 13 yaşındaki oğluma çok yükseliyorum. Sonra dayanamayıp sarılıyorum, seviyorum. Bu mudur tutarsızlık yoksa normal annelik duygularımın saygılar demiş. Teşekkürler bu soru için. Suçlu hissediyor muhtemelen evet. kendisi. Bu davranışları çok görüyoruz, yapıyoruz. Yani bu bende de olmuyor değil yani. Muhakkak. Özür dilemek çok kıymetli bir şey. Pişmanlık belirtmek mesela çok kıymetli bir şey. Dedi ki hani o temel Pergelin sabit ayağındaki bilgiler. Seni hep seviyorum. aksi söz konusu değil. Her zaman senin yanındayım. Ama burada eğer konu şiddete varıyorsa açık söyleyeyim. İstismar gibi bir boyuta girdiyse büyük bir ihmal. Çocuğuma çok yükseldiğim zamanlarda o siyah ve beyazı bütünleştiremeyecek kadar taraflara yer savrulduysam o noktada annenin destek almasında fayda var açıkçası. Bunu kullanmayı çok sevmiyorum ama bu, bu boyuta geldiğinde bir destekte fayda var yani. Bir de şunu söyleyelim hani yükseliyorum ve sonra sarılıyorum dediğinizde hiçbir şey söylemeden sarılmayın. Özür dilerim az önce sana sesimi yükselttim biraz gerginim ama senin bununla, bunun seninle bir ilgisi yok açıklamasını yapın. Ben çocuğuma çocuk bebekliğinden beri yapıyorum. Hocam hani. şunu bu çok harika bir nokta. çok güzel bir nokta ediniz çünkü bu şu demek. Ebeveynler şunu yapıyor seni çok seviyorum unutalım olur mu bir daha asla yapmayacağım diyor ve onun bölmesini besliyor. Bu sağlıksız. Şunu demeliyim onu ben yaptım az önce o bağıran kadın vardı ya o adam vardı ya o bendim İnan ki çok utanıyorum bunun için. Hı hı, bunu söylemeliyiz. O da benim bu şu an sana sarılan da benim hı hı. bölme olur mu beni sadece burayla kabul etme yani. Evet, bu ikisi bütün. Evet. evet. Pekala e, hızlıca birkaç soru daha şöyle bakıyorum ya saate bakıyorum ben aslında. Merhaba bir, harika bir yayın demiş e, bir izleyiniz. Anne çok dikkatli davranırken çocuklara bütün gün ilmek ilmek ördüğü duyguları, eğitimleri, baba akşam gelip öfkeyle her şeyi yerle bir ederse anne ne yapmalı? Tutarsız anne baba davranışlarına bir örnek soru. Bununla beraber konuyu toparlayacağız ve sanırım vaktim de bitmiş olacak. Buyurun. Yerle bir olmayacağını düşünüyorum. Evet. Ebeveynlerden biri sağlayacaktı davranıyorsa eğer o çocuğu onarabilir çünkü. Asıl problem ikisi de tutarsız davrandığında. Evet. İnsijam sahibi olmadan çocuğa müdahale ettiğinde problem orada başlıyor. Çünkü biri bana şeyi hatırlatsa, kendi öykümüzü düşünelim Tuğba Hocam. Zorda kaldık mesela, evet. büyük kırgınlıklar yaşadık. Ya biri gelip deseydi ki sen bunları hak etmiyorsun biliyor musun? Sen aslında çok kıymetlisin deseydi her şey çok başka olurdu. O anne sanıyorum o anne. Evet. O yüzden e, ya, üzücüdür baba niye böyle bir baba olsun ayrı ama şey olarak savurmasın kendisini yani bu heba olacak bir şey değildir çünkü. Doğru bir ilişki varsa hmm. akıp yatağını bulacaktır diye düşünüyorum ben. Bu anneler bu böyle davranan yani hani istediği gibi davranmıyor ya baba. Annenin bir beklentisi var. Daha çok okuyorlar, daha çok bizleri izliyorlar ve bir şey öğreniyorlar. Babalar ama kendi içlerinden evet. geldiği gibi davranıyor. Öfkesiyle, kiniyle aynı orada. Bu durumda babayı yönlendirdiğinde babayla çocuk arasındaki ilişki zedelenebilir mi istemeden de olsa? Üslup çok önemli burada. Hmm. Yani senin yüzünden böyle oldu. Bak görüyor musun sana ne diyor demek yerine biraz daha yapıcı davranırlarsa eğer çocukta babaya zaman ayırmak, babanın inisiyatif kullanmasına müsaade etmek. Yani her neyse babalık <gülüyor> şeyi, motivasyonu. Anne çok önceden bağlanır hocam. Hepimizin öyküsünde böyle. Yani ben işte şey der mesela erkek tarafı 7. 8. aylarda böyle anladım gerçekten baba olduğumu. Hı. Yani biraz zaman vermek onlara. Ama bak. annenin öyküsü takriben bir buçuk sene önce başlıyor. Tabii. Fikirde başlıyor. Ve tabii o kendi aralarındaki o simbiyotik bağ o kadar kıymetli bir şey ki bununla empati yapamayız. Evet. Dolayısıyla babanın ebeveynliği biraz tadabilmesi için inisiyatif kullanmasını teşvik etmek, hayır o çocuk işte atıyorum altı öyle bağlanır, o çocuk öyle mi yedirilir demek yerine biraz bir sahneyi izlemekte fayda var. Babasıyla kızını, babasıyla oğlunu uzaktan izlemek keyifli bir şeydir bence yani. Akışa bırakırlarsa sonrasında, Hani anne anne çocuk bağlanması diyoruz ya baba çocuk bağlanması da kurulsun geri kalan şeyler sonra revize edilir. Çok önemli. Ama önemli şeyleri çok güzel konuşuyoruz ama vakit dar. Hatta e, doldu tamam biliyorum <gülüyor> kapatacağım sevgili yönetmenim. E, tutarsızlıktan bahsederken hep iyi yanlarından bahsediyoruz ama ben şunu söyleyerek kapa kapatmak istiyorum programı müsaadenizle. Yine belki ezber bozacağım. Çocuklarımıza kızmayalım hiç. Böyle bir şey yok. Çocuklarımızın kızılması gereken yerlerde kızacağız ki gerçek hayatta onlara kızacak bir durumla karşılaştıklarında şoke olmasınlar. Kızılması gereken yerlerde kızılması ve makul seviyede kızılması önemli bir şey ben hani böyle çok böyle polyanla bir ebeveyn sürekli gülen ah, ah, ah. değil yani ebeveynlik bu değil her şeyiyle bütün duygusuyla ebeveynlik ama en başta en temelde koşulsuz sevgi Tabii, koşulsuz evet. sevgi ve şu bu yaptığın davranış beni öfkelendiriyor Hı -hı. şahsına değil öfkem Şimdi belki onun ayırdığını yapmak lazım hani kızdığımda çünkü topyekum bazen alt üst ediyorum çocuğu evet. Hı -hı. Şu, şu yaptığın beni öfkelendirdi Benle ilgili de olabilir mesela ve sonrasında her neyse yıkılabilir onarırsak hocam Öz eleştiri gösterirsek, mahçup olursak hepimiz iyileşiriz diye İnşallah. düşünüyorum. İyileşmemize vesile olsun bu program. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan teşekkür dolayı ederim. Cihat Hocam. Ve bugün de bize aydan sürenin sonuna geldik. İnşallah şifa olmuştur. İyileşmemize vesile olmuştur diyelim. Hem çocuklarımıza hem de çocukluktan kalan yaralarımıza birer yetişkin olarak bizleri de çok güzel oldu bu program. Efendim hayırlı iftarlar dileyerek sizlere her zaman olduğu gibi en emin olana Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.